Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programında bugün İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinden Sayın Doçent Doktor Ulaş Karan Hoca ile beraber önceki programlarımızın bir başka açıdan Konuşulmasını yapacağız çünkü yine konumuz anayasa ve anayasa ile ilgili değişiklikler önerisi. Bu sefer hükümetin değişiklik önerileri. Evet aynı olarak siz misafirimizi tanıtırsanız. Teşekkür ederim hoş geldiniz sayın hocam. Merhabalar hoş bulduk. Dilerseniz sizi öncelikle dinleyeceğimiz birer cümleyle tanıtmak isterim. Sayın Ulaş Karan hocamız İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku doçenti olarak dersler vermekte. İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde eğitimci ve araştırmacı olarak çalışıyor. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde vermişti. Biz bildiğimiz kadarıyla hocamızın genel olarak insan hakları hukuku çalışmalarının dışında özel olarak da ayrımcılık yasağı, engelli hakları ifade örgütlenme ve toplantı özgürlüğü ile ilgili ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurularla ilgili çalışmalarını biliyoruz. Bu konuda meslek içi eğitimlere katılıyor, sayıl topluma önemli destekler veriyor. Bugün de e, Sayın Hocamız bizi kırmadı. E, hükümetin bu iki maddelik anayasa değişikliği ile ilgili teklifinin e, içeriğini e, hocamız e, nasıl değerlendiriyor olumlu ve olumsuz yanlarını nasıl görüyor, bizlerle paylaşacak. Sayın hocam dilerseniz ben doğrudan sözü size vereyim. Bu teklifin içeriği nedir? Gerekçesi nedir? Neler getiriyor? İsterseniz öncelikle bir içeriğini dinleyicilerimize anlatınız. Ardından da içerikle ilgili değerlendirmelerinizi dinlemek isteriz. Buyurun efendim, bu, bu değişikliklerle ilgili açıklamadan sonra bir de hocam neden hükümet böyle bir e, değişiklik ihtiyacı duydu. Onu da lütfen siz bir değerlendirirseniz. E, öncelikle bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. E, yani gündemde olan bir konuyla ilgili e, bana da bir konuşma fırsatı vermiş oldunuz. E, bu bir iki maddelik değişiklik teklifi. E, ki 1982 Anayasası'nda bugüne kadar 20 civarında değişiklik olmuştu. Bu da 21'i. Ortalama iki yılda bir bu anayasayı değiştirmeye çalışıyoruz. Bu da e, 2022 yılında gündeme gelen değişiklik teklifi oldu. Teklif aslında birbiriyle ilgisiz iki madde barındırıyor. Bir tanesi 24. madde. E, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda din ve vicdan özgürlüğüne yer veren maddedir bu. Diğeri ise 41. madde. Aslında ailenin e, korunması başlığını taşıyan bir maddeyken daha sonra çocuk haklarını da içerecek şekilde e, Yeniden düzenlendi. Bu arada e, ailenin eşit, eşler arası eşitliğe dayanacağına dair düzenleme eklenmişti söz konusu maddeye. E, bu maddede de bir e, evliliğin ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabileceğine dair bir madde eklenmesi e, gündemde. E, Anayasanın 24. maddesine iki fıkra eklenmesi planlanıyor. Bunların e, ilk fıkrası temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan ''Mal ve hizmetlerden yararlanılması hiçbir kadının başının veya açık olması şartına bağlanamaz.'' ifadesine yer veriyor. Ee, diğeri ise e, daha uzun bir metin. E, ''Birçok haktan hatta tüm temel hak ve özgürlüklerden yararlanma bakımından e, dini inancı sebebiyle e, başını örtülmesi ya da tercih edilen kıyafetten dolayı herhangi bir kişinin bu haklardan yoksun bırakılamayacağına dair bir ifade içeriyor.'' Bir kişinin başını örtmesi ya da örtmemesi nedeniyle kınanamayacağı, suçlanamayacağı, herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamayacağı cümlesine yer veriliyor. Bunun dışında da özellikle alınan... Hocam, hocam, hocam bu zaten yok muydu? Yani hiç kimse dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz dedikten sonra dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz diye zaten öyle bir maddede vardı. Evet, 24. madde var. Din ve inancı için nedeniyle kimsenin kınanamaması, suçlanamaması ki başörtüsü, yani başın örtülmesi ya da örtülmemesi. Genelde biz hak özgürlüklerden bahsederken onun negatif boyunu da, boyutunu da düşünürüz. Yani başı örtmek serbest, örtmemek de serbesttir. Dolayısıyla başı örtmek diye bir ibarının özellikle belirtilmesinin bir anlam taşımadığını söyleyebiliriz. 24. madde zaten kişinin herhangi bir şekilde din ve inancını açığa vurduğu takdirde buna keyfi bir şekilde müdahale edilmesini engelliyor. Aslında bir kadının başını dini nedenlerle, inanç nedeniyle başını örtmesi, din ve inancın açığa vurulması. Bu zaten yasaklanmıştı 24. maddede. 10. madde anayasada da ayrımcılık yasağının düzenler, orada da din, inanç, mezhep temelinde ayrımcılık yasak. Dolayısıyla aslında Türkiye'de bir kadının başını örttüğü ya da örtmediği e, dini gerekçelerle, başını örttüğü ya da örtmediği durumlarda bunun anayasa tarafından zaten 10. ve 24. madde bakımından yasaklandığını söyleyebiliriz. Bu düzenleme o yüzden aslında zaten aşikar olan bir durumun tekrar anayasada açıkça ifade edilmesi ötesinde bir anlam taşımıyor. Yani bu ifade olmasaydı dahi kadınların aslında başını örtme ya da örtmeme özgürlüğü anayasa tarafından güvence altına alınmıştı ve bu tarz müdahaleler hem din ve vicdan özgürlüğüne bir müdahale hem de ayrımcılık yasağına bir müdahale oluşturuyordu. Dolayısıyla olmayan bir ihtiyaç söz konusu ki tarihsel olarak belki dinleyiciler de hatırlar. Başörtüsü sorunu epey uzun bir süre Türkiye'nin gündemindeydi. 28 Şubat dönemi dediğimiz dönem öncesinde önce İstanbul Üniversitesi'nde bir genelge ile başladı. Bu genelgenin iptali için açılan bir davada red kararı verildi. Ve Gök bu kararı bu sefer tüm üniversitelere göndererek aslında başörtülü kadın öğrencilerin üniversiteye girişine izin verilmemesi gerektiğini talep etmişti ki e, Türkiye'deki aslında başörtüsü ki üniversitede başörtüsü yasağının yegane hukuki dayanağı buydu aslında. Ondan önce de bir anayasa mahkemesinin 1990 yılında verdiği bir karar vardı. E, bu kararla beraber e, İstanbul'daki Bölge İdare Mahkemesi'nin bahsettiğim kararı aslında başörtüsü yasağının tek hukuki dayanağını oluşturdu ki anayasanın 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği belirtilir. Dolayısıyla bu yasak aslında mevcut Bundan önceki e, anayasanın eski halinde dahi e, herhangi bir şekilde anayasaya uygun değildi kanuni bir dayanağı olmadığı için. E, belki hukukçu dinleyiciler hatırlar Tuğba Arslan Karar'ın anayasa mahkemesinin 2014 yılında verilmişti. Orada da başörtülü bir avukatın duruşmadan çıkarılması söz konusuydu. E, anayasa mahkemesi dedi ki bunun ancak kanunla e, düzenlenmesi gerekir, kanuni bir dayanağın olması gerekir ki onda ayrı bir değerlendirmeye konu olabilir olduğu takdirde elbette ama... Mevcut durumda barolar meslek ilke ve kurallarıyla getirilen bir düzenlemeydi. E, bu açıdan e, bu e, duruşmaya girememesi kadın avukatların başı örtülü bir şekilde din ve vicdan özgürlüğüyle beraber ayrımcılık yasalarının ihlalidir demişti. E, peki nasıl kalktı bu yasaklar? Üniversitelerde e, uygulanmamaya başlandı YÖK tarafından. Zaten kanun dayanağı olmayan hukuka aykırı bir yasak uygulanmayarak kalktı. E, siyasetçiler yani, ortak bir de buluştular. Anayasada olmadan değil mi hocam? Evet anayasa değişikliğine ihtiyaç olmadan siyasetçiler ortak bir zeminde buluştu ve bunu bir siyaset konusu olmaktan çıkardı. 2010'lu yılların başında ve bir anda normalleşti. Ee, başı örtülü olan kadın öğrenciler üniversitelerde rahatlıkla eğitim hakkını erişmeye başladı. Ee, bunun dışında bu örneğin e, başı örtülü avukatların duruşmaya girmesini engelleyen kural ne oldu dersek aslında anayasa mahkemesi o karar vermeden önce 2013 yılında da danışta iptal etmişti. E, bunu dayanan meslek ilke ve kurallarda. Dolayısıyla aslında hiçbir zaman kanuna dayanmayan bu düzenlemeler idarenin keyfi e, bir takım genel düzenleyici işlemi ya da e, mahkemelerin aslında din ve vicdan özgürlüğüne aykırı kararlarıyla e, birer yasağa dönüşmüştü. Fakat mahkemeler bu tutumlarını değiştirdi. İdare bu e, genel düzenleyici işlemleri geri aldı. Ve böylelikle aslında e, bir şekilde din ve inancın açığa bulması niteliğinde olan bu başörtüsü konusu hem siyaset gündeminden hem de hukuk gündeminden çıktı ki çok uzun bir süredir bu konuyla ilgili mahkemelerin önüne gelmiş bir davada yok açıkçası. E, genellikle bu tarz davalar Avrupa'da geliyor. Yani Müslümanların daha azınlıkta olduğu, Müslüman kadınların istihdama erişiminde e, bir şekilde dini sembolleri kullandığı durumlarda gündeme geliyor. Aslında Türkiye'de bu anlamda gerçekten bir ihtiyaç söz konusu değildi başörtüsüyle ilgili anayasada. Hem fiilen değildi e, hem de hukuken böyle bir ihtiyaç işe, e, yoktu bu açıdan aslında e, gereksiz bir anayasa değişikliği olduğunu söylemek mümkün hocam insicamınızı bozmak da istemiyorum ama tam bu noktada acaba e, e, ahimin bu konuda verdiği biraz e, ters kararlar var mıydı yani bu konuya bir paragrafla değinmek ister misiniz ee, olabilir. Aslında tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, kararı da biraz tanesiz bir karardı. Leyla Şahin kararı. Evet, Leyla Şahin kararı. Kendisi, e, kendisi bu arada sanırım Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcısı şu an siyasetle ilgileniyor. O dönem tıp fakültesi öğrencisiydi, Cerrah Paşa tıp fakültesinde. Onun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdığı bir başvuruydu. Ve orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ki e, bir kadın üye aksi yönde kullanmıştı ama Diğer üyeler e, bunun e, Türkiye'deki layıklık ilkesinin ya da din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili mevcut durumu e, ile ilişkin olarak en iyi Türkiye'nin bir değerlendirme yapabileceğini, kendisinin bir uluslararası mahkeme olarak e, bu yönde bir ihtiyaç olup olmadığını, değerlendirme e, bakımından e, çok iyi bir e, noktada konulduğu olmadığını belirterek aslında kaçamak bir yanıt verdi. Başörtüsü yasaklanmalı demedi fakat Türkiye'nin başörtüsünü yasaklaması üniversitelerde takdir yetkisidir takdir etkisi kapsamında bir konudur diyerek bir karar vermiş. Tabi talihsiz bir karardı bu. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aslında üniversiteyle ilgili zaten pek tartışılacak bir konu olduğunu düşünmüyorum. Kararları genellikle ilk öğretim ya da orta öğretimle ilgili. Ve yine her ülkenin sekülerist bakış açısı, laikliğe bakış açısına bağlı olarak bu kararlar değişebiliyor. Tabi Avrupa'da bunun gündeme gelmesinin başka bir boyutu ise aslında ayrımcılık ya da ırkçılık. Çünkü başörtüsü konusu aslında Avrupa'da aşırı sağ partilerin siyasi oluşumların temel propaganda malzemelerinden birini oluşturuyor. Müslüman kadınların toplum içerisinde görünür olmasına bir, bu anlamda farklı bir yaklaşım söz konusu var bir tarafta sanki bir feminist bakış açısıyla kadınların örtülmesi kadınların baskın altına alınması gibi bir retori kullanıyorlar ama bu retoriğin arka planında tam tersini aslında bir ırkçı sahip söz konusu. Genellikle yabancı düşmanlığı söz konusu. Ama Türkiye özelinde zaten bir ağırlıkla Müslüman bir toplum olduğu için burada bir azınlık e, sorunu değil. E, bu açıdan siyaseten eğililmesi gereken bir sorun da değil açıkçası. E, bu arada 2000 4 yılında verilmişti Leyla Şahin kararı. Ee, üzerinden yaklaşık 20 sene geçti ve şu aşamada başörtüsüyle ilgili e, e, temel problem yok en azından eğitim hakkına erişim açısından Avrupa düzeyinde de. Dediğim gibi genelde gündeme gelen konular ilk öğretim ya da orta öğretim düzeyinde. Öğrencilerin başörtüsün e, takmasının mümkün olup olmadığı ki bu da çok boyutlu bir e, sorun. Net bir cevap vermek de mümkün değil. Bir de genellikle burka tarzı. Kıyafetlerin böyle farklı ülkeler bağlamında gündeme geldiğini görüyoruz. Bazı ülkeler burka giyilmesini yasaklamak istiyor. Ya da yerel düzeyde belediyeler e, ya da bir takım yerel otoriteler yasaklamak isteyebiliyor. Bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gelebiliyor ve e, bu noktada tabii karar vermek zorlanıyorlar. E, kadının e, burka giyme konusunda rızasının hukuken geçerli olup olmaması, e, bir kadının kendi rızasıyla bir burka giydiğinde, dim vicdan özgürlüğü kapsamında e, acaba toplumun buna bir müsamaha hoşgörü göstermek durumunda olup olmadığı, burada din ve vicdan özgürlüğünün nasıl dengeleneceği, e, bunlar zor sorular ve zaman zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de e, bu sorulara yanıt vermekte zorlandığını görebiliyoruz ya da bir takım e, kararlarda dile getirilen gerekçelerinde ikna e, etmekten uzak olabildiğini görüyoruz. E, dediğim gibi iki boyutlu, e, iki e, uçuda farklı ilkelerin, olduğu bir problem bu. Bir tarafta bireysel özgürlükler, öbür tarafta ise e, kadının toplum içerisindeki yeri e, ya da toplumsal cinsiyet eşitliği. Bu, buna yüklenen anlamlar çerçevesinde bu denge birinin ya da diğerinin ağır bastığı şekilde e, sonuçlanabiliyor mevcut durumda davalarda. Ama bir problemde bu yıllar önce bir Hollandalı hocayla konuşmuştuk. Hollanda'da burka yasa gündeme geldiğinde aslında böyle bir yasaklamayı gerektirecek bir yoğun burka kullanımı da söz konusu değil. Belki birkaç yüzü geçmiyor fakat özellikle sağ e, iktidarlar ya da aşırı sağ siyasi oluşumlar bu e, bir şekilde o toplumsal çeşitliliği e, e, bir tehdit olarak görebildiği için bunları aslında bir siyaset malzemesine dönüştürebiliyor. Bu son anayasa değişikliğinde de aslında olmayan bir toplumsal sorunun bu değişikliği bu sefer gündeme getiren siyasi partilerce aslında bir siyasi malzeme olarak kullanıldığını görüyoruz. Çünkü sizlerin de kişisel gözlemleri vardır. Kamuda zaten başörtüsü yasa epey önce kalktı. Başörtülü hakim var, başörtülü savcı var. Diğer tüm memuriyetlerde asker tamam, evet tamam, dair gelelim. olmak üzere hepsinde var. Dolayısıyla aslında başörtüsüne dair hukuk aykırı yasak epey önce ortadan kalktı. Bir siyaset bilimciler bunu böyle çorap söküğü metaforuyla açıklarlar. Özellikle geçmişte layık kesim buna dair en ufak bir özgürlükçe adım atıldığında layıklığın e, ortadan kalkacağına dair bir korkuyla belki karşı çıkıyordu ama e, aşamalı olarak gündeme geldiğinde bu yasaklar böyle aşamalı olarak kalkınca aslında e, başörtüsü takılmasının tek başına layıklılık bakımından bir tehdit olmadığı da ortaya çıktı. Olağanlaştı, normalleşti. Belki birçok kişi ilk başta garip geldi. Kendi karşısında bir başörtülü örneğin bir kamu görevlisi gördüğünde. Fakat o olağanlaştı, normalleşti ve bir sorun olmaktan çıktı. E, o yüzden aslında bu e, başörtüsüne dair e, birinci, teklifin birinci maddesi e, bu açıdan tamamen e, gereksiz bir değişiklik teklifi barındırıyor. Çünkü orada e, kadınlar ve e, kıyafet özelinde e, ortaya konulan ilkeler zaten zımni olarak Esra'nın 10. ve 24. maddesinde korunan, bizim korunduğunu kabul ettiğimiz çok uzun bir süredir ilkeler e, ve bu açıdan bunun e, güvenceye altına alınmasını gerektiren böyle e, bir e, özel e, sebep, özel bir sorun söz konusu değil. Kaldı ki aslında e, bu tarz düzenlemelerin layıklığa e, uygunluğunda ayrıca tartışabiliriz. Yani başın örtülmesine dair örneğin özel bir ifadeye yer verilmesi aslında geçmişte layıklıkla ilgili. E, dört temel alt ilkeden biri olarak kabul edilen hukuk kurallarının din kurallarından esinlenmemesi ilkesine de aykırılık oluşturuyor. Yani din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili düzenlemeler yapıldığında kullanılacak ifadelerin böyle dini semboller ya da din ve inancı açığa vuran kıyafetler gibi daha böyle nötr genel ifadelerle yapılması gerekiyor. Burada aslında başını örtmesi derken e, İslam hukukundan kaynaklı ya da e, Müslüman e, bir kadının başını örtmesini e, durumunda ancak uygulanacak bir madde olduğu için aslında İslam dinini e, dolaylı bir gönderme içeriyor ve bu açıdan da aslında layıklık ilkesine aykırı olduğunu söyleyebiliriz. Klasik e, din ve devlet ilişkilerinin ötesinde tanımlarız biz layıklık ilkesinin. Hocam, e, burada, buyurun. hocam burada herkes vicdan, dini, inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir dedikten sonra 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini, ayin ve törenler serbest diyor ya. Burada bu meseleyi böyle kısaca bir 14. maddeyle bunu ne demek istiyor? Yani oraya bir açıklık getirmek ister misiniz? Tabii ki. E, 14. madde temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını düzenler evet. Orjinal metin e, 2001 yılına kadar yürürlükte olan e, epey kötü bir metindi 2001 yılında biraz böyle uluslararası standartlara uygun hale getirdiğini söyleyebiliriz 14. maddede ama arka planında aslında bu kötüye kullanma yasağında hak ve özgürlüklerin, başkalarının hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılmasından bahsediyoruz. Evet. Genellikle kötüye kullanma da aslında ifade özgürlüğüyle ilgili, örgütlenme özgürlüğüyle ilgili gündeme gelen bir konudur. Örneğin demokrasiyi ortadan kaldırmak için bir siyasi parti kurulması, örgütlenme özgürlüğünün kötüye kullanılması olarak kabul edilir. Ya da ırkçı bir düşünce açıklaması, toplumsal çeşitliliğin reddi, farklı etnik gruplara dönük şiddete yönelik e, tahrik içeren ifadeler, örneğin ifade özgürlüğünün kötüye kullanılması olarak görülür. Din ve inancın kötüye kullanılması ya da dini, ayin, ibadet ve e, törenlerin kötüye kullanılmasına dair açıkçası uluslararası hukukta çok bir e, örnek ortaya çıkmış değil. E, dolayısıyla bu e, 12 Eylül'cülerini aslında e, 24. maddeye koyduğu e, bizim de hala e, pratikle Yorumlamakta, uygulamakta zorlandığımız bir ilke. Çünkü iklim ve bizden özgürlüğüyle bağlantılı olarak çok fazla uygulanabilirliği e, yok. E, buradaki esas problem 24. maddede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesinin aksine ya da anayasadaki diğer maddelerin aksine sınırlama sebeplerinin olmaması. Örneğin ifade özgürlüğü, diyelim ki başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için sınırlanabilir. Yargı organlarının tarafsızın korunması için sınırlanabilir. Buna dair ifadeler var. Ama 24. maddede yok. Ve devlete bir açık çek vermek istenmiş e, din ve vicdan özgürlüğünün korunması bakımında. Ve e, bu şekilde aslında kötü kaleme alındığı için de e, bir takım böyle hukuki sorunlar mahkemelerin önüne geldiğinde farklı yorumlara da yol açabiliyor ya da yeterli güvence de sağlamayabiliyor. E, bu 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ifadesi belki e, dinleyiciler hatırlar aslında yasama dokunulmazlığın kaldırmasında da gündeme geliyor. E, Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı vardır Anayasa Mahkemesi'nin. 2 e, sene önce verdi. Orada mesela Anayasa'nın 14. maddesinin yeterli açıklığı taşımadığını belirtti Anayasa Mahkemesi. Bu nedenle Anayasa'nın 14. maddesinin aykırı durumlar ifadesinin bir milletvekinin dokunulmazlığının kaldırılmasında aslında hukuki dayanak olarak kullanılmayacağına hükmetmiş oldu. Benzer bir durum burada da geçerli. Bir kişinin din ve vicdan özgürlüğüne dönük bir müdahale olacaksa bunun 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ifadesi bize e, tam da bu programın adında müsamma, e, şey, e, e, olduğu gibi hukuk güvenliği ilkesi açısından aslında problemli bir ifade. E, bu ifade aslında devlete e, dediğim gibi açık bir çek veriyor. Kimi evciden özgürlüğünü sınırlamak bakımından. E, bu tarz açık çek veren ve yorumlanması günümüzde çok mümkün olmayan ifadelerin madde metninden çıkması lazım. Belki de bunlara odaklanılması gerekiyordu anayasa değişikliğinde ama e, tam tersine iki e, paragrafla 24. maddede başörtüsünün bir olmayan bir ihtiyaç doğrultusunda bir güvence getirmeme çalışıldığını görüyoruz. Burada bu arada tercih ettiği kıyafet ifadesi de var kadınlarla ilgili ama bu gerçekten başını örtmeyen kadınları kapsayan bir ifade mi? Bazen çünkü ve bağlacı var, bazen veya var. Başın örtülü veya açık olması ifadesi var. Örneğin alttaki ikinci fıkrada ise başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetini diyor. Bu dolayısıyla dini inanç nedeniyle bir tercih edilen kıyafet mi, yoksa normal her türlü kıyafetimi barındırıyor e, bu da biraz muğlak açıkçası yeni düzenleme açısından Hocam, da tam, kadar... burada, tam Hı -hı. burada bir şey sormak istiyorum yani ben hem dinleyicilerimiz bu konuda aydınlansın hem de ben hakikaten sizden bu konuda e, bilgilendirme ricasında bulunuyorum şimdi diyelim ki böyle bir işte hükümetin bu söylediği şekilde bir anayasa değişikliği e, önerisi var. Bu nasıl olacak? Bu anayasa değişikliği nasıl olacak? Yani bu e, meclisteki büyük çoğunlukla mı geçecek yoksa referandum gerekecek mi? Sonra tabii ki böyle bir şeyin yani böyle bir özgürlüğün referanduma sunulmasıyla ilgili e, problemler e, nasıl aşılacak eğer e, olursa. Şimdi bu kanun teklifi 9 Aralık'ta sunulmuş. Yok yok e, gayet net. Şimdi bu kanun teklifi meclise geldiğinde e, meclis başkanlığı tarafından Anayasa Komisyonu'na sevk ediliyor. 9 Aralık'ta sevk edilmiş. E, şu an meclisin web sitesinde Ocak ayının gündemi yok. Yani Ocak ayında meclisin ne yapacağını bilmiyoruz ama Aralık ayı gündemi var. Aralık ayı gündeminde Anayasa Komisyonu'nun toplantısı öngörülmemiş ki önümüzdeki hafta zaten 3 günde tatile girecek yılbaşından önce meclis. Dolayısıyla bu yıl içerisinde gündeme gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Bunu Anayasa Komisyonu görüşecek. Belki bu teklifte bir takım değişiklikler olabilir orada müzakerelerde ya da e, kelimesi kelimesine aynen geçebilir. E, komisyon 26 üyeden oluşuyor mecliste itisas komisyonları. Anayasa Komisyonu da bu itisas komisyonlarından biri. E, her siyasi parti kendi milletvekili sayısıyla e, aynı oranda bu komisyonlarda temsil ediliyor. Ee, ve meclisteki tüm komisyonlarda, Anasio Komisyonu'nda dahil olmak üzere AK Parti ve MHP e, fiili koalisyonunun çoğunlukta olduğunu görüyoruz. Ee, AK Parti'nin 13 üyesi var, e, MHP'nin 2 üyesi var ki bu teklifin altında hem MHP'nin e, hem de AK Parti'nin ileri gelenlerinin imzası olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iki partinin ortak sunduğu bir teklif diyebiliriz Bu iki partinin komisyondaki çoğunluğunda dikkate alırsak e, aynı şekilde geçeceğini öngörebiliriz. Oradan Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Normalde kanunlar bir kez görüşülür ama anayasa değişiklikleri iki kez, iki kez görüşülür. Burada fazla madde olmadığı için bu müzakerelerin çok uzamayacağını söyleyebiliriz. Böyle bazen çünkü 20 maddelik anayasa değişiklikleri oluyor ya da 2017'deki anayasa değişikliği çok sayıda maddede yaklaşık 80 civarında maddede değişiklik içeriyordu mevcut anayasanın. Bu sadece 3 maddelik ki 3. maddesi. Yürürlüğe girişi ve referanduma sunulması ile ilgili aslında iki maddelik bir teklif. E, hızlı bir şekilde meclisten geçebilir. Sadece iki kez görüşülecekti demiştim. 48 saat bir ara geçmesi gerekiyor. Fakat anayasa değişikliğinin kabulü için e, meclis üye tam sayısının 600'ün en az 3 bölü 5 çoğunluğu gerekiyor. Bu da 360. AK Parti ve MHP'nin ek sandalye sayısı bu kadar değil. E, AK Parti ile MHP ile beraber hareket eden Büyük Birlik Partisi'nde tek milletvekili var. Dolayısıyla parti düzeyinde bu üç partinin milletvekili sayısı yetmiyor. Diğer taraftan muhalefette yer alan bir parti ya da partiler ya da bu partilerden belli sayıda milletvekilinin yaklaşık 25 civarında diyebiliriz. Milletvekilinin de evet demesi gerekiyor. Denir mi denmez mi bilmiyorum. Eğer denilmezse bu anayasa değişikliği mecliste kabul edilmemiş olacak. 360 sayısına ulaşmazsa. Eğer 360 Sen, sayısını ulaşırsa. Kendiğim kadarıyla Saadet Partisi ve İyi Parti destekleyeceğine ilişkin e, beyanlar verdi kamuoyuna. E, o, dersen... Hala netleşmiş değil. E, bir de e, Anayasa Değişiklik tekliflerinin oylaması gizli oluyor. Evet. Dolayısıyla partilerin e, aldığı kararlara milletvekilleri uyar mı? Uyarsa fire olur mu? E, ve fire e, verilmezse bile ne olur? Açıkçası bakmak lazım. Çünkü İyi Parti'nin e, evet demesi de örneğin bu anayasa değişikliğinin doğrudan yürürlüğe girmesine yol açmıyor milletvekili sayısı bakımından. Çünkü 360 ya da 400 arası bir oyla kabul edilirse Cumhurbaşkanı'nın iade etme ya da referanduma sunma yetkisi var. Ancak 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilirse e, doğrudan bu tek, e, kan, anayasa değişiklik teklifinin yürürlüğe girme e, olasılığı var. Şu an için birinci olasılık 400'ün altında kalırsa referanduma gidebilir. Burada da e, Bahri Bey'in sorunduğu aslında referanduma e, giderse ne olur ya da referanduma gitmesi uygun mudur sorusu gündeme gelir. Aslında temel hak ve özgürlüklerin referanduma sunulmaması gerektiği kabul edilir. E, çok e, absürt sonuçlar ortaya çıkabiliyor çünkü yıllar önce İsviçre'de örneğin e, camilerin minaresi olsun mu olmasın mı diye referanduma gidilmişti ki Böyle bir e, durum tamamen kim ve vicdan özgürlüğü ile ilgili bir konu. E, dolayısıyla bir temel hakkın referanduma sunulması aslında ve e, tabii ki İsviçre'nin çoğunluğunun e, Müslüman olmadığını düşündüğümüzde e, tam tersi bir sonuç çıktı. Yani e, camilerin minaresi olamayacağı gibi bir e, sonuç çıktı. Yakınlarda e, Amerika'nın bir eyaletinde e, bir e, o eyaletin anayasasında değişiklik yapılması gündeme gelmişti. Burada da anayasada belli durumlarda kişilerin köle ya da kul haline getirebileceğine dair bir ifade var. 18. yüzyıldan kalma bir ifade. Bu ifadenin değiştirilmesi yönünde bir anayasa değişiklik referandumu yapıldı. %80 oranında kabul edildi ama burada tabi trajikomik olan yaklaşık %20'nin kölelik ve kulluk yanlısı olarak bu değişiklik teklifine hayır demesiydi. Absürt sonuçlar derken bunu kastediyorum aslında. Örneğin Kürtaj hakkını referanduma sunduğunuzda erkekler de oy kullanabiliyor. Ya da İsviçre'de işte camilerin minaresi olsun olmasın dediğinizde hiçbir zaman camiye gitmeyecek, ibadet yapmayacak kişilerin de oyları belirleyici oluyor. E, artı acaba e, azınlık bir haktan yararlanmak istediğinde bunun mutlaka çoğunun onayını gerektirip gerektirmediği konusu. E, bu açıdan aslında temel hak ve özgürlükler zaten azınlığı çoğunluğa karşı güvence altına alır ve bu şekilde referanduma konu olduğunda çoğunluğun fikri belirleyici olacaksa insan hakkı dediğimiz hak kavramı aslında ortadan kalkar. Bu açıdan da bu tarz temel hak özgürlüklerle ilgili değişikliklerin referanduma konu olmaması gerektiği kabul edilir. Bu da tabii hocam, olursa... hocam öte yandan yani e, aslında e, yani şeyin Avrupa Konseyi'nin de bu konuda belki de 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda yaşananların sonucunda varılmış bir şey bu. E, yani demokratik bir toplumdan söz edebilmek için azınlıkta olanların haklarının güvencelenmesi gereği var. Yani azınlıkta olanların hakları da güvencelenmesi gerekir. O bakımdan hakikaten çok ciddi bir tartışmayı da hem bizim anayasal anayasal normları, işte anayasanın yargısal ve bilimsel işte çerçevesinde hem de e, evrensel değerler açısından ciddi tartışmalar e, çıkabilir diye görünüyor. Ee, evet öyle bir de şey var. şimdi Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halk oylamasına sunulması halinde tümüyle oynanır diye. Üçüncü bir madde var teklifte. Normalde anayasa değişikliklerinin ayrı ayrı oylanması mümkün. Türkiye'de ne yazık ki böyle bir uygulama olmadı bugün kadar Böyle olunca bazı maddelere evet bazı maddelere hayır oyu veremiyorsunuz. Bir bütün olarak evet ya da hayır oyu vermeniz gerekiyor. Örneğin 2010 referandumunu belki hatırlarsınız. Ee, evet. Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru yolu açıldı. Ama eğer HSYK ile ilgili değişikliklere hayır demek istiyorsanız bireysel başvuruya da hayır demek zorunda kaldınız. Ya da tam tersi oldu. Yine 2017 Anayasa değişikliklerinde e, hayır denmeyecek belki birkaç madde de vardı. Örneğin yargının tarafsızlığı gibi. Gerekli miydi, gereksiz miydi? Ayrı bir tartışma ama sonuçta olumsuz bir düzenleme olduğunu söylemek mümkün değil. Anayasa öyle bir ifadenin girmesinin. E, ama eğer... Hükümet sistemine hayır diyorsanız buna da hayır e, demek zorunda kalıyordunuz. Ve kullanılan hayır oyları aslında olumlu düzenlemelere de hayır demiş oldu. Burada da aslında birbiriyle iki alakasız konu var. Birazdan belki ikinci madde üzerinde de durma şansımız olur. E, eşcinsel aynı cinsiyetten kişilerin e, evlenmesini engellemeye dönük 41. <gülüyor> maddeye yapılan bir ek var. Dolayısıyla bu bir referan konu olursa e, birinci madde gereksiz ama e, belki ağırlıklı olarak olumsuz bir düzenleme olarak görülmediğini evet denilebilir ama ikinci madde bence olumsuz bir düzenleme. Dolayısıyla örneğin ben ikilemde kalacağım. Buna evet mi diyeceğim? Hayır mı diyeceğim? Ya da e, yurttaşların da büyük bir çoğunluğu belki ikilemde kalacak ya da tamamen kendi siyasi görüşlerini hükümet yanında ya da hükümet karşısında konumlandırıyorsa bu anayasa değişikliğinde de buna göre oy verecekler. Dolayısıyla oy verenler aslında içeriğini çok bilmeyecek. E, ikilemde kalacak ve nihayetinde de dediğim gibi temel hak ve özgürlüklerden yararlanacak. Başka kişilerin o haktan yararlanıp yararlanmayacağına oy verecek. E, bu açıdan da aslında bu tarz referandumlar oldukça sakıncalı ki Venedik Komisyonu da demin referans yaptığınız Avrupa Konseyi'nin e, bir birimi e, birbiriyle alakasız bu tarz anayasa değişiklik tekliflerinin ayrı mutlaka referanduma sunulması gerektiğini söyler. Ama ne yazık ki bizim 82 Anayasası döneminde yaptığımız referandumların hepsinde e, bu ilkeye aykırı davrandık ve birbiriyle alakasız e, konuları referanduma sunduk. Bunda da böyle bir açıkçası tehlike söz konusu. O zaman evet, bir ee, ara versek Aynur Hanım ondan sonra Aradan sonra mı sorayım ben? Çünkü öyle şey madde değişikliğine geçmeden önce bu konuyla ilgili birlikte soru soru Evet istiyorum. Bir ara verelim sonra e, hem siz sorunuzu sorun hem de ikinci maddeye e, ondan sonra geçelim diye düşünüyorum. 95.0 açık radyoda hukuk güvenliği programı Bugün Bilgi Üniversitesi'nden hocamız doçent doktor Ulaş Karan'la beraber devam ediyor. Ve e, bundan önceki iki hafta e, Altılı Masa'nın önerdiği anayasa e, değişiklikleriyle ilgili konuları tekrar tekrar konuşup değerlendirdikten sonra bu kez de e, hükümetin önerdiği iki maddelik anayasa e, değişikliği önerilerini Hocamızla konuşuyoruz. Birinci bölümde 24. maddeyle ilgili yani din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili e, konuyu konuştuk. Ki e, tamamlayacağız. İkinci maddede 41. madde ailenin korunması ve çocuk hakları ile ilgili düzenleme. E, mevcut iktidar e, bu anayasa değişiklikleriyle neler öneriyor? Bunlar... Nasıl değerlendirilir? Nasıl bakmalıyız? Hocamla konuşuyoruz. Aynur Hanım buyurun. Efendim ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Sayın Hocamız aslında gereksiz olduğuna vurgu yaptı. Eski Anayasa Mahkemesi üyesi Fulya Kantarcıoğlu da gerek yok. Toplumsal uzlaşı zaten sağlandı. Bu kadar ciddi değişiklikler iyice tartışılmadan konuşulmamalı diyor. Mesela Hüdü Arpar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da diyor ki tesettüre anayasal güvence talebimiz inşallah yakında yerine gelecek diyor. Hedefli e, temsilcisi Arp Altınörstabı konuda onun adına konuşan bu ayrımcı bir taslak dini inancı sebebiyle başını örten kadınlar ve örtmeyen kadınlar ayrımı geliyor. Dini kıyafetler ve öteki kıyafetler ayrımı geliyor ve e, dini inançla ilgili mutlak bir kıyafet bakımından dokunulmazlık geliyor. Orada sınırlama yapılamazken diğerinde geniş bir sınırlama yapılabilecek e, diye bir tehlikeye dikkat çekiyor. Ve Uğur Gül ve Harva Sezai yaptığı açıklamalar var. Eşit e, eşitlik için kadın platformunun yaptığı açıklamalar var ve Seçim kampanyası için bunun bir start olduğunu, yani toplumun kurutlaştırılması, sizin de söylediğiniz gibi blok oy kullanılması, eğer halka gündeme gelirse e, dayatılacağından e, kişiler içeriğinden ziyade taraflarına göre oy vermek durumunda bırakılarak bir seçim öncesi deneme ya da güç e, gösterisine dönüşebileceği söyleniyor. E, ben gerekçeye dikkat ettim. Şöyle söylüyor gerekçede, ülkemizin başı örtülü ve başı açık kadınları her türlü temel hak ve hürriyetini kullanabilmek de kamu ve özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmektedir. Bakın saptamada zaten sizin de söylediğiniz gibi bir ihtiyat olmadığı <gülüyor> belirtiyor. Ancak dini inancı sebebiyle başını örten ve kıyafet tercihinde bulunan kadınların yasal ve idari düzenlemeler veya fiili uygulamalarla insan onuruyla bağdaşmayan anayasaya aykırı ayrımcı ve çağ dışı uygulamalara bir daha maruz bırakılmamaları amacıyla anayasaya güvence getirilmektedir deniyor. Yani e, buradan iki şeyi sormak istiyorum size. Birincisi bu size Sayın Hocam birincisi bu bir tepki anayasası. Yani Kemal İlhamdaroğlu döneminde ortaya çıkan uygulamaların eğer AKP iktidardan giderse geriye bir miras olarak bir anayasal güvenceyle evlenmesi isteniyor. Bir tepki değerlendirmesi midir? Siz de tabii bir bilim insan olduğunuz için AKP gidiyor arkada güvence mi bırakıyor diye bir soru sormak istemiyorum. Ama tepki oluşu ve suistitacı anayasacılıkla ilgili söylemek istediğiniz eşit olur mu? Öncelikle bunu soruyorum ve ikincisi de eşit özellikle. Bu tür düzenlemelerin e, anayasada yapılmasına gerek olmadığını işaret ediyor. Az önce siz de söylediniz, bu kanunla düzenlenmesi gereken bir konumdur. Teşekkür ederim. Ee, soru için ben de teşekkür ederim. Biraz kapsamlı bir soru. Bir, en sondan başlarsak aslında, e, yani temel hak ve özgürlüklerin korunma altına alınmasının sebebi aslında biraz anayasa hukuku düşüncesinin altında yatan e, bir akımlardan biridir aslında. Karşı çoğunlukçuluk deriz. Ee, bir şekilde anayasa aslında çoğunluk karşıtı azını e, güvence altına almayı hedeflemeli diye düşünür e, bu anayasal akın. Ya da anayasa mahkemeleri de bu açıdan azınlığı koruyan kararlar vermeli çoğunluk karşısında diye düşünür. Hatta e, benim de kullandığım benzetmelerden biridir. Aslında anayasa mahkemelerinin başarısı e, toplum tarafından e, kapı görmesiyle değil aslında toplumun çoğunluğu anayasa mahkemesinin verdiği kararlardan ki özellikle temel hak ve özgürlüklerle ilgili kararlardan memnuniyetsizse belki de Anayasa Mahkemesi doğru karar veriyordur. özellikle azınlıklar tarafından toplumsal azınlıklar yani bu Lozan azınlıkları olarak algılanmasın. toplumsal azınlıklar tarafından belli hakların kullanması gündeme geldiğinde böyle bir durum var. şimdi burada aslında bir güvence getirilmeye çalışıldığı söyleniyor fakat zaten var olan bir güvence var ve anayasalar Çoğunlukla soyut ifadelere yer verir. Bu soyut ifadeler hem günün koşullarına uygun yorumlanmasını sağlar. Hem de farklı toplumsal sorunlara çözüm üretilmesini sağlar. Ama bunu 12 Eylül'cülerin yaptığı gibi yüzlerce maddeye yer veren uzun uzun metinler haline getirirsek bu sefer o metinden kaynaklı başka sorunlar ortaya çıkar. Ve açıkça düzenlenen bir konu varsa acaba düzenlenmeyen husus anayasa koyucu tarafından önemsenmedi mi? Diye algılanır. Örneğin Anayasanın 10. maddesinde bir takım ayrımcılık temelleri vardı. Tabii 82'de kalem alındı. Sağlık durumu yok, cinsel yönelim yok, yaş yok, etnik köken yok. Bunların var olmaması toplumsal olarak ortaya çıkan bir takım taleplerin hukuk tarafından korunmaması da yol açabiliyor. Bu noktada örneğin LGBTİ hareketi 2010'lu yıllarda diyordu ki cinsel yönelim ifadesi eklensin. Bunun çünkü bir şekilde anayasal düzeyde kabulünün bir anlamı var ama e, LGBT hareketinin bunu ifade etmesinin sebebi e, toplumda e, cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği nedeniyle ya da hukuk düzeninde, hukukçular arasında, yargı organlar arasında bu konulardaki e, muhafazakar bakış açısı ya da bu kişilerin belli haklardan yararlanmamasının aslında olağan olduğuna dair çarpık bakış açısıydı. Fakat başörtüsü ilgili böyle bir problem yok Türkiye'de. Dolayısıyla özel olarak bunun düzenlenmesini gerektiren, üstelik e, dini inanç sebebiyle ifadesine yer vererek burada aslında dini inanç sebebiyle boyun örten kadınlar belki başka dinlerde de vardır ama e, Türkiye özelinde Müslüman kadınları nitelendiriyor. Dolayısıyla burada dolaylıymış gibi gözüken ama doğrudan e, İslam dinine e, gönderme yapan bir ifadeye yer veriyoruz ki bu Anayasanın aslında e, bütünlüğünde aykırı Çünkü e, örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili e, 136. maddede dahi İslam dinine bir gönderme yoktur. E, layıklık ilkesi doğrultusunda faaliyet yürütmek üzere bir kamu kurumunun kurulduğundan bahseder 136. madde. Dolayısıyla bu anayasada alışılan e, dille de bağdaşmayan bir ifade. E, bu yönde getirilen eleştiri bu açıdan açıkçası doğru. Diğer boyutu. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olarak kıyafet söz konusu olduğunda devlet ancak dini inacı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetin hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır diye. Şimdi iş sağlığı ve güvenliğinden kaynaklanan bir takım tedbirler alınması gerektiğinde din ve vicdan özgürlüğüyle e, bu iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzenlemeler karşı karşıya gelecek. Bu Bundan önce e, dünyanın farklı yerlerinde farklı din ve inançlar bakımından da gündeme gelen bir konuydu. Ve çözümü de o kadar kolay değildi. Örneğin Hindistan'da sih topluluğu vardır. Erkekler saçlarını kesmez. Türban adı verilen bir şeyle örterler başlarını. Ve bu türban nedeniyle kast takmaları mümkün değildir. Dolayısıyla kast takamadıkları için motoristet kullanamazlar. Ya da baret takamadıkları için diyelim ki inşaat sektöründe çalışamazlar. Acaba bu kişileri... Bu açıdan bir istisna getirilmeli getirmemeli getirilmemeli mi tartışması olmuştur farklı ülkelerin, ülkelerin hukuk sistemlerinde. Bazıları istisna getirmiştir bazıları getirmemiştir ee, ve buna dair net bir çözüm bulunamadı. Şimdi öyle bir düzenleme var ki burada otomatik olarak din ve vicdan özgürlüğüne bir e, öncelik veriliyor. Ve burada dini inancı sebebiyle kadın başını örtmesi ifadesinde herhangi bir istisnaya yer verilmeksizin ya da herhangi bir meşru amaca yer verilmeksizin otomatik olarak din ve inancın kıyafeti belirlediği ve e, bu kıyafetle ilgili diğer faktörlere otomatik olarak ağır bastığı bir durum söz konusu. Bu e, uygulamada sorunlar ortaya çıkarabilir. Tabii ki si erkekler üzerinden örnek veriyorum ama Türkiye'de başörtüsü veya başka bir dini kıyafet nedeniyle e, işverenler ya da kamu e, sektöründe idare arasında kişiler arasında bir uyuşmazlık çıktığında Belki de otomatik olarak iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili kuralları e, ağır basacak. E, makul uyumlaştırma ya da makul düzenleme diye bir kavram kullanırız ayrımcılık hukukunda. E, bu aslında bu tarz çatışan hakların dengelenmesine işaret eden bir kavramdır. Eğer tabii ki bir iş yerinde kullanılması gereken zorunlu kıyafetlerin uyarlanması mümkünse elbette kişinin din ve inancına uygun şekilde uyarlanır ve o kişi buna göre kıyafet takar. Ama uyarlanması, uyumlaştırılması, düzenlenmesi mümkün olmadığında ağır basan başka menfaatler söz konusu olabilir. Ve böyle bir durumda o menfaati öncelik tanımak gerekir. Bunlar her somut olayda bakmak lazım. Din ve inanç özgürlüğü ağır basacak yoksa diğer menfaatler ağır basacak? Ama anayasadaki düzenleme bunu bir bütün olarak reddediyor. Örneğin makul uyumlaştırmaya bir alan açmadan ya da somut durumda bu çatışan menfaatlerin, hakların dengelenmesini olanaklıksızın otomatik olarak dini kıyafete ya da kıyafete diyelim genel anlamda öncelik tanıyor. E, uygulamada bunun sorun çıkarması mümkün. Eğer bu gündeme gelecekse Anayasa Komisyonu'nda müzakere edilirken mutlaka bu hususlar çerçevesinde eğer bir değişiklik yapılacaksa, mecliste böyle bir irade çıkarsa hatta belki 400'ün üzerinde bir milletvekili evet derse Cumhurbaşkanı doğrudan onaylayabilir ve doğrudan yürürlüğe sokabilir. E, böyle bir durumda en azından bu tarz bir değişikliğin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde dediğim gibi somut durumda bir takım hukuki sorunların ortaya çıkması mümkün. E, umarım açıklayıcı olmuştur. E, yani kaleme alınış e, bakımından bu açıdan otomatik bir öncelik tanınması e, baş örtme ya da örtmeme ya da kıyafete e, somut durumda ortaya çıkacak bir takım uyuşmazlıklar açısından yerinde bir tercih olmamış. O zaman ikinci maddeyle ilgili e, konuya geçebilir miyiz Aynadır Hanım? Tabii ki. 41. madde ile ilgili güçlü aile güçlü devlet yazıyor gerekçede. gerek var mıydı? Ne yapılmak isteniyor? Anayasa tekniği açısından sorun nedir? Hocamızın bu konudaki değerli görüşlerini de dinlemek istedim. Güçlü aile güçlü devlet deyince hep aklıma ben Rocco geliyor. ROKO o Rocco yasası işte devlet koruma yasasından sonra hem İtalya'da hem de Türkiye'de neler olduğunu gördüğüm için doğrusu hemen endişeyle karşılaşıyorum bu ikinci madde teklifin ikinci maddesi aile Türk toplumunun temelidir ifadesini koruyor Ondan sonra evlilik Birliği ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ve eşler arasında eşitlik dayanır. E, şeklinde devam ediyor. Bu eşler arasında eşitliğe dayanır ifadesi vardı zaten. Araya evlen evliliğin ancak bir kadın ve erkek tarafından e, gerçekleştirilebileceği şekilde bir ifade diye yer veriyor. Şimdi e, bu son 20 senede hatta 80'li yılların sonunda başladığı 89'du Danimarka'daydı da galiba ilk eşcinsel evlilikleri gündeme geldiğinde yani son 30 senedir aslında gündemde olan bir konu e, Avrupa'da da Epey bir ülke e, ki 18'de son sayı yanlış hatırlamıyorsam e, aynı cinsiyetten kişilerin evliliğini tanımış durumda. E, çok sayıda başka ülkede ki en son 12 idi yanlış hatırlamıyorsam e, sivil birliktelik diye ya da tescil edilmiş yaşam birlikteliği diye de çevrilebiliyor e, Türkiye'de medeni hukukçular tarafından. Evlilik dememesine rağmen bir şekilde evlilik benzeri hakların tanındığı ve resmi olarak kayıt altına alınmış Birliktelikler olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla aslında Avrupa Konseyi'nin şu an 46 üyesi var. Bunların üçte ikisinde bir şekilde eşcinsel birlikteliklerin evlilik ya da sivil birliktelik adıyla bir şekilde tescil edildiğini görüyoruz. Bazı ülkeler ise özellikle bunlar Doğu Avrupa'da buna dair açıkça olmasa da eşcinsel evlilikler yasaktır gibi ama evliliğin sadece bir kadınla bir erkek arasında yapılabileceğine dair bir takım düzenlemelere yer veriyor ki bunlar aslında hepsi Doğu Avrupa ülkesi. Yani eski sosyalist dönemde Doğu bloku içerisinde yer alan ülkeler. Ve bu ülkeler bunlarda değişiklik yapmadılar. Türkiye'de şimdi gündeme gelen bu maddeyle beraber aslında bu Doğu Avrupa'da ki bu duruma benzer bir ifadeye yer verilmek isteniyor. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 12. maddesi evlenme hakkına yer verir. Kadınlar ve erkeklerin evlenme hakkı vardır der. Oradaki kadınlar ve erkekler ifadesi e, tartışmaya konusunda oldu. Örneğin İspanya Anayasa Mahkemesi 2005 yılıydı. E, bu kadınlar ve erkekler ifadesinin evlenme hakkının hem kadınlar hem de erkekler için de geçerli bir hak olduğunu ve e, iki kadının ya da iki erkeğin evlenmesini yasaklamadığı şeklinde yorumladı. Ve e, bu kadınlar ve erkekler ifadesini bu açıdan aynı cinsiyetten kişilerin ya da eşcinsel evlilikleri Yasaklamayan bir ifade olduğunu söyledi. Şimdi buradaki düzenleme ile aslında ki buna benzer bir ifade yok bizde anayasada. E, evlenme hakkı açıkta düzenlenmiş bir hakta değildi. Anayasa mahkemesi e, aile e, yaşamına saygı hakkı 20. madde ve 41. madde evliliği ailenin korunması haklarından bir evlenme hakkı türetiyordu. Yani anayasanın evlenme hakkını e, koruduğundan bahsediyordu zınni olarak. Şimdi evlenme ile ilgili açık bir hüküm gelecek. Dolayısıyla evlenme hakkına sanki bir anayasal dayanak gene e, sağlamış olacağız. Ama e, deminki başörtüsüyle ilgili düzenlemede olduğu gibi zaten olmayan bir sorundan bahsediyoruz. E, zımni olarak zaten böyle bir hakkın var olduğu kabul ediliyordu uzun süredir. Fakat bu düzenlemeyle beraber de kadın ile erkeğin evlenmesi ifadesinin getirildiğini görüyoruz. Bu işte bu Doğu Avrupa'daki e, eşcinsel evlilikleri yasaklamaya dönük yaklaşıma yer veriyor ve kadınlar ve erkekler evlenme hakkında sahiptir gibi bir ifadeye yer vermeyerek de aslında yorum yoluyla da e, aynı cinsiyetten kişilerin evlenmesine e, bir hukuki dayanak sağlanmasını engellemeye çalışıyor. Bu açıdan çok bilinçli bir değişiklik gibi gözüküyor. Üzerinde düşünülmüş. Ama tabii e, bu arada cinsiyet dediğimiz kavram artık biyolojik olarak tanımlanmıyor. Atanmış cinsiyet diye beyan edilen cinsiyet gibi ayrımlar var. Dolayısıyla aslında kadın ve erkeğin evlenmesi derken devlet sizi biyolojik olarak kadın ya da erkek olarak tanımlamış olabilir. Ama siz kadın olarak tanımlamış olsa da kendinizi erkek olarak tanımlıyorsunuzdur. Beyanınız bu yöndedir. Dolayısıyla yine öngörülen amacı gerçekleştirme şansı da çok olmayabilir. Bu arada e, eşcinsel evliliklerin e, serbest bırakılması ve tanınması e, gerektiğini savunan bir insanım. Bunu engellemeye dönük bir anayasa değişikliği e, yapılıyor. Yapılmaya çalışılıyor. Fakat bunun bile yarın bir gün yorum yoluyla aşılması mümkün. E, bu da bana sadece aslında e, bir sembolik e, düzenleme yapılmak istendiği e, anlamına geliyor. Çünkü bu arada bu tarz bir ifadeye yer verdikten sonra e, civil partnership yani bir medeni birliktelik, sivil birlikteliğe de izin verebilirsiniz, evlenme demezsiniz ve bu birliktelik içerisinde yer alan kişilere evlenmiş kişilerin sahip olduğu hakları tanıyabilirsiniz. Bunu da engellemiyor. E, bu açıdan aslında eğer bir amaç varsa eşcinsel birliktelikleri engellemek, evlilik benzeri bir yapıya dönüşmesini engellemek yine anayasal anlamda bunu tam olarak bunun engellemesi mümkün değil. Ha Böyle bir engellemeyi de zaten insan hakları düşüncesiyle de bağdaşmıyor. Her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi henüz eşcinsel evlilikleri bir hak olarak tanımasa da bu yaklaşık işte 18 ülkenin bunu tanıması, 12 ülkenin ee, bunun bir sivil birliktelik adıyla bir şekilde olanaklı, hukuken olanaklı kılması, yeni ülkelerin bunlara yavaş yavaş katılması, en son Andorra ile ilgili gündemdeydi. Geçti mi geçmedi mi takip edemedim. Belki da küçük bir, belki Avrupa ülkesi ama konseye üye ülke sayısı bakımından 18'den 19'a çıkacak. Ee, o da et sonra giderek bir Avrupa konsensusunun oluşmaya başladığını görüyoruz. Belki de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilerleyen dönemlerde e, eşcinsel evliliklerin tanınmaması, yasaklanmasının Sözleşmenin 12. maddesine de aykırı bulacak. Böyle olduğunda da Türkiye'deki mevcut e, ana düzenleme düzenlemeyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi arasında bir farklılık, bir çelişki ortaya çıkacak ve bu yönde de belki Türkiye uzun vadede tekrar bir anayasa yapmak zorunda e, kalacak. Orada. Bu Peki Avrupa bunun bir... için 90. madde yeterli olmaz mı hocam? E, şu an hocam. yeterli olmayabilir e, çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dediğim gibi bu yönde açık bir kararı henüz yok. Bir Avrupa konsensusun ortaya çıktığına karar vermiş. Ama çeşitli ülkelerle ilgili başka bir ülkede örneğin akt edilen aynı cinsiyetten kişilerin evliliğine bir şekilde iç hukukta e, tanınmaması e, bunlara evlilik şeklinde değil ama başka şekillerde e, herhangi bir statü tanınmamasına ihlal kararı vermeye başladı bir süredir. E, gidişat e, aynı cinsiyetten kişilerin evliliğinin Tanınmasına doğru gidiyor. E, fakat dediğim gibi bu da yine bir temel hak. Bu yönde yapılacak bir değişiklik referanduma sunduğunuzda e, eşcinselliğe karşı olduğunu beyan eden ki bu arada anayasa değişiklik teklifinde sapkın ifadesi var ki bu çok tabi eleştirilecek bir husus e, doğrudan aslında homofobik bir anayasa değişiklik teklifi olduğunu söyleyebiliriz. Bu tarz ifadelerin kullanılması uluslararası hukukta artık nefret söyleme olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bu anayasa değişiklik teklifinin bizzat kendisinin nefret söylemi içeren bir anayasa değişiklik teklifi olarak görmek dahi mümkün. E, bu hocam, açıdan da Hocam bu arada bir dakikalık bir vaktimiz kaldı. Onun için sizden böyle bir çok önemli bir konuyu konuşuyoruz ama bir dakika içinde toplayabilirsek hocam belki başka bir programda yeniden konuşalım bunu. E, tabii e, bu anayasa değişiklik teklifi epey problemli e, e, bir teklif ve mutlaka geri alınması lazım. Yani komisyondan bu haliyle geçmemesi lazım. Eğer geçecekse e, meclisin gerekli iradeyi gösterip bunu 360'ın altında bir oyla kabul etmesi lazım. E, 400 oyun üzerine kabul edip yürürlüğe girmesi 360 oyla 400 arasında bir oyla kabul edilip referanduma konu olmasından daha ehvenişer dahi olabilir. Çünkü eğer referanduma konu olduğunda bu sefer bu homofobik bir takım e, ayrımcı ifadelerin siyasetçiler tarafından e, bu referandum sürecinde yoğun olarak kullanılacağını e, ve e, bir şekilde cinsiyet kimliği nedeniyle ya da cinsel yönemi nedeniyle ayrımcılığa uğrayan kişileri daha fazla ayrımcılığa uğramasına yol açacak bir iklimin ortaya çıkacağını ki Genellikle bu tarz bir iklim nefret söylemi devamında nefret suçlarını da gündeme getirir. E, bu gruplara yönelik nefret suçlarının artacağını da öngörebiliriz. Bu açıdan ciddi bir e, tehlike barındırıyor. İlk madde din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili tekrar bir toplumsal kutuplaşmayı gündeme getirebilir. Ki bu haktan yararlanmak isteyen kişiler açısından çok daha kötü bir sonuçtur bu. İkinci maddede e, yine cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği nedeniyle kişilerin... E, ayrımcılığa daha fazla uğramasına, nefret söylemine maruz kalmasına, nefret suçlarına maruz kalmasına yol açabilir. Bu açıdan da ciddi bir tehdit olarak düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Aynur Hanım sizde son bir şey diyecek misiniz? Ee, e, ben sayın hocamızın nefret söyleme ve nefret suçlarıyla ilgili daha söyleyeceği pek çok şey olduğunu biliyorum çalışmalarını izlediğim için kendisinin çok yoğun olduğunu da biliyorum ama lütfen bize bir söz verin hocam. 41. birinci madde ve getirdiği tehlikelerle ilgili e, programda yaparsak sizinle dinleyicilerimiz çok mutlu olacaklardır. Çok çok teşekkür ediyorum. Hocam ben, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Evet, Ulaş Karan Hocayla yeni hükümetin iki maddeyle ilgili anayasa değişikliklerini konuşmaya çalıştık. Söylenecek belki çok şey daha var. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşça kalın diyelim. Başta Selahattin Çolak arkadaşımıza ve Açık Radyodaki diğer emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.